yanlarında da kocalarından başkasına bakmayan aynı yaşta olan zevceler vardır İşte bu hesap günü için vaat edilmekte olduğunuz şeylerdir inne hadale Şüphesiz ki bu gerçekten bizim verdiğimiz rızkımızdır. Onun tükenmesi yoktur. Bu böyledir. Şüphesiz ki azgınlar içinde elbette kötü dönüş yeri cehennem vardır. Oraya girerler. artık ne kötü yataktır. Bu böyledir. İşte tassınlar onu. Bir kaynar su ve bir irin. Ve bunun şeklinden başka çeşit çeşit azaplar vardır. Azgınların elebaşlarına işte bunlar sizinle beraber körü körüne ateşe girecek bir topluluktur denilir. Fakat reisler, onlar rahat yüzü görmesin. Çünkü onlar kendileri hak ettiği için ateşe gireceklerdir derler. <gülüyor> o ele başlarına uyanlar ise, hayır Asıl siz rahat yüzü görmeyin. Bunu bizim başımıza siz takdim ettiniz, siz getirdiniz. Artık o ne kötü karar karargahtır derler. <gülüyor> Yine onlar Rabbimiz bunu bizim başımıza kim takdim etti, getirdi ise artık ona ateşi, azabı bir kat daha artır derler. İnkarcılar derler ki Kendilerini dünyada iken Kötülerden saydığımız kimseleri Burada niçin görmüyoruz? Alaya aldığımız onlar değil miydi? Yoksa buralarda onları gözden mi kaçırdık? İşte bu cehennem ehlinin tartışması şüphesiz bir gerçektir. deki ben ancak Allah'ın azabını size haber veren bir korkutucu, vahid, bir olan, kahar, her şeyden en üstün olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. <gülüyor> o göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir, aziz. Kudreti daima üstün olandır. Gaffar, çok bağışlayandır. <gülüyor> De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. <gülüyor> Siz ondan yüz çeviren kimselersiniz. <gülüyor> Onlar Adem hakkında tartışırlarken benim o mele-i melekler topluluğu hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ey illâ nezîrun Doğrusu ben ancak apaçık bir korkutucu peygamber olduğum için bana vahyediliyor. kâle <gülüyor> Bir zaman Rabbim meleklere buyurdu ki, şüphesiz ben çamurdan bir insan yaratıcıyım. Ve ve Bu yüzden onu insan suretinde yaratıp düzelttiğinde ve O'na yarattığım ruhumdan üflediğimde hemen O'na secde ediciler olarak yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi topluca secde ettiler. Ancak cinlerden olan iblis hariç. O, büyüklük tasladığı ve kafirlerden oldu. Allah, ey iblis, iki elimle, kudretinle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Büyüklük mü tasladın yoksa yücelerden mi oldun buyurdu. <gülüyor> İblis ben ondan daha hayırlıyım. Beni bir ateşten yarattın. Onu ise bir çamurdan yarattın dedi. Allah buyurdu ki Haydi oradan, o cennetten çık. Artık elbette sen kovulmuş birisin. <gülüyor> Muhakkak ki ceza gününe kadar lanetim senin üzerinedir. <gülüyor> İblis, Rabbi. Öyleyse bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah haydi doğrusu sen malum vaktin gününe kadar mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki o halde senin izzetine yemin ederim ki mutlaka onların hepsini azdıracağım. İlla 'ibadeki minhumul mukhlisin. Ancak onlardan ihlâsa erdirilmiş kulların müstesna. Alefel hakku vel hakqu. Lämne Allah buyurdu ki Doğrusu ben hep doğruyu söylerim Celalim hakkı için cehennemi seninle cinlerle ve onlardan o insanlardan sana uyanlarla hep birlikte dolduracağım İlâ eselukum aleyhimin ecrin ve ma Ey Resulü de ki ben bu tebliğ vazifeme karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ve ben size kendiliğinden Kur'an'ı uydurup külfet çıkaranlardan da değil. İnhü <gülüyor> illa Doğrusu o Kur'an ancak alemler için bir nasihattir. Ve le ve onun haberini bir zaman sonra mutlaka bileceksiniz.